Ala Suresi Necim 20 Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otluğa çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar. Bundan böyle sende bilgi birikimi sağlayıp onu başkalarına ulaştıracağız. Sonra da sen unutmayacaksın, terk etmeyeceksin. Ancak Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki o açığı da bilir, gizliği de. Ve sana en kolay olanı, seni en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız. Bundan dolayı sen hemen öğüt ver. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa saygısı olan öğüt alacaktır. En mutsuz olacak olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Arınan, Rabbinin adını anıp da salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Şüphesiz bu kurtuluş reçetesi ilk sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde vardır.